قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مين ذلك الكتاب لا ريب فيه تذل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رجكناهم ينذبون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومن آخرتهم يقيمون تلائك على هدى من ربهم وأولئك هم المفربون Allah'a tevhid eden onun habibi, mahvubu, mergubu, rahmeten lil âlemin olan, sebebi hilkati âdem, sebebi hilkati âlem, nuru evvel, ba'dsı sonra olan, habibi hudayı her şeyinden ziyade severek imanını temale girdiren, kıyamet gününe inanan, hakkın cennetine talip, rızasına rağip, cemaline aşk olanlar, duyunuz ve dinleyiniz. Kulağınızı benden yana veriniz. İşittiklerinizi hıpsediniz ve ezberleyiniz ve iyice belleyiniz. Ve amil olunuz, ihlasi de yapınız. Duymayanlar sağırdır. Hakkı işitmeyenler Her ne kadar başkulağı işse dahi hakkı işitmeyenler sağırdır. Hakkı görmeyen kördür. Burada kör olan, ahirette kör olacak. Zira Cenab-ı Hak Kitab-ı ben hazi ama. وَهُوَ فِي الْاَحِرَةِ اَعْمَانْ وَعَلَى الْلُسَب۪يلَ Burada hakkı görmeyen, baş gözü kör manasında konuşmadık. Hakkı görmeyen, hakkı bilmeyen, hakkı bulmayan, hakkı görmeyen burada kördür. Kör olduğu için ahirette de Hak onların gözünü halk etmeyecek, kör olarak haşedecek. Bu alemde zaten eğer başında düşünmek, nimeti bulunan, aklını hayırlı yerlere sarf kişiler için birçok âyâtü beyinat vardır. Birçok çok hayvanlar görürüz elsiz ve ayaksızdır yüzüne yürürler yılanlar akrepler çiyanlar daha diyeceğim öyle müzich hayvanat vardır bunları Allah niçin halketmiştir yine güzeller çirkinler hastalıklar sıhhatler atyetler zenginlikler fakirlikler Allah kiminle niye böyle halketmiştir müsahabe olarak halk edebilir. Ahirette ne varsa ahiret aleminde, iyi dinle beni, ben de, yani kulağına vermiş, seni haklı hakikata götürecek, sözler süre diyeceğim. ne var ise, ister nimet, ister hikmet, ister kusibet, ister nimet. Allah bir numunesini dünya yüzüne vermiştir. O yılanlar, şişenler, akrepler, yarın ahiret aleminde nara gözü olanlara masal olacaktır. Onları Allah dedim O nimetler, yüce nimetlerde cenneti bir de dünya yüzünde. Bir parçası böyle. İnsan metahını pazara getirdiği vakitte hepsini birden getiremez. Birer ümune getirir, bende bundan var der. Onun için aklını başına at. Bu sema, art, arş, kürsü, cennet, cehennem, melek, kitap, hesap, mizan, dünya ve ahiret, kabir alemi, alemi erva, ruhlar alemi hepsinin senin için halka olmuştur. Semanın yıldızlarla sürenmesi, güneşin mahlukate hayat vermesi hep senin için olmuştur. Yani şöylece toplarız, Hadis-i Kursi'de cenab ki, Ey beni Adem, oğulları bütün mevcud ne görüyorsan, ne biliyorsan, ilimin yetiştiği kadar, düşünebildiğin kadar, anlayabildiğin kadar, ne görüyorsan, hepsini senin için halkettim, seni kendim için halkettim. Onun hani için senin vazifen, hak için dolayı Allah'a abdiyet, kulluktur, Allah'ın emirlerine imtisal, Nehilerinden içtinab etmektir. Allah'ın emirlerini tutmak nehilerinden kaçmaktır yani. Allah'ın yap yapacaksın. Yapma dediğini, yapma dediğini. <Gülüyor> Efendim ben istediğimi, yaparım. i̇stediğimi yapabilirsin. Bu alemde sana bu müsaade edilmiştir. Tamamen hepsini yapamazsın. Her istediğini yapamazsın ya. Bir mütedişçin. Çünkü herkesin başında bir manevi yular vardır. Biraz kaba tabir ama böyle söylemek lazım gelecek. Anlatmak için allah Teala diyor ki, ahzun binasiyah mahlukatın nasiyesinden biz tuttuk diyor. Boynumuza birer yular geçirmişler. O yuların miktarını sen bilmesin. İşte ne vakit başına ne gelirse, o kadar sana müsaade ederler yani. Ondan ileri gelmez. Kimin ipi uzun, ipi kısadır. Bu manevi bir ittir. Yani hak her kulun ahidesinden yani perçemeyinden tutmuştur. Kimin ipini uzun bırakmış, kimin kısa bırakmıştır. Daha o Yoksa burada yapılan her amelin, her amelin ister iyilik ister temlik muhakkak yok bir mu? cezada hesabı ve mükafatı yahut cezası vardır. Kurtuluş yoktur. Bir ayak bir yerden bir yere gidemez. Dört soruyla karşılaşma bir şey. İşittiğin ilimle ne amel ettin? Parayı nereden kazandın? Nereye sarf eyledin? Ömrünü nerede yıprattın? Geçirdin. gençliğini ne kocalttın? Dört soru soracaklar. Efendim peygam, peygamberlere de sorulacak, ümmetlere de sorulacaktır. Adetullah böyledir, hükümeti Rabbaniye böyle kurulmuş. Hem enbiya'ya sorulacak hem sana sorulacak. Enbiya'ya benim şeriatımı, benim kitabıma, benim ahkamımı, benim emirlerimi kullarıma tebliğ ettin ettim Etsin yarabbi şahidsin Kullara sorulacak, enbiya-i kiram Hazreti de şeriatı tebliğ, tebliğ ettin mi? Ahkamı bildir, değil mi? Ve Peygamberlere varış olan ulama ve evliya Allah Allah'teselimleri gösterdin bu yolları. Ne gösterdi dersi? Niye göstermedi dersi? Göstermediği inkar edenlerin dilleri tutulacak, elleri konuşacak, ayakları şahit olacak. Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim. Elleme naqdimu 'ala afahim ve teklimna aidihim ve teşhedu arjulhum bima kanihi. Biz kıyamet gününde ağızları mühürleriz. Elleri konuştururuz, ayakları şahitleriz, yaptıkları. Hatta fenalık icra ettiğimiz yerler dahi bizim aleyhimize şehad ederler. Vücudumuzdaki bulunan azanın kafesi bizim aleyhimize şehad edecektir. Yahut lehimize. namaz kılmışsın, o art diyecek ki Ya Rabbi üzerimde namaz kıldı, selametle diyecek. Allah Celle bildiği halde şahitle ve kâdire hiçbir fırsat vermeyecektir. İnkarana hal bırakmayacaktır. Ya Rabbi biz peygamberleri bize tebliğ etti, ulema geldi, haber verdi, biz bunların ne yaptık, tepcih ettik. Öyle bir şey olmamıştı, siz i̇şte, uydurdunuz, bizi istismar ediyorsunuz. Böyle söyledik, efendim ve sayıdım, onu söyleyip itiraf edin ve itiraf sonra naraset bulunacaklardır. Ey efendiler, ey gençler, ey kardeşler, ey yoldaşlar, Allah yolunda yoldaşlar, Resulullah'ın cemiyetine ve sofrasına müştahak olanlar, Hazreti Muhammed'le oturmak isteyenler, levası altında cem olmak isteyenler, İslam'dan ayrılmayınız ve İslam'ın emirlerini yerine gidiriniz. Bir nokta, ufak bir noktada dahi İslam'dan rücu etmeyin, Allah'ın emrinden dışarı çıkmayınız. Bir ufak noktada, bir zerrede. senin önderin Allah, Allah'ın Resulü olan Muhammed Mustafa'dır. Müstur'un da Kur'an-ı Azim'dir, elindeki bulunan Kur'an-ı Azim'dir. Onun için onun yolundan yürüyeceksiniz, zerre ne kadar yoldan çıkmayacaksınız. Peygamber rahmane zuhur ederse tövbe istiğfar edersin. Allah Muhammed'in sevgili Muhammed'in ümmetlerini affu ah, mağfiret edebilir eder. Diyoruz. Vazifemiz Allah'a kulluk ve ibadiyet. Hakkı bilmek, hakkı bulmak, hakla olmak. Zahirimiz zahirimiz İslam'ın emirleriyle süslenme. Batınımız iman, muhabbet, meveddet, aşk. Hak korkusu, kalbinde Allah korkusu yoksa bir kimsenin o kimse insan sualinde hayvandır. Gene kalbinde Allah sevgisi yoksa o kimse de nakiz kişidir yani. Kalbin aşkullah, muhabbetullah ile memri olanların elleri ve azaları diğer azalarından hepsini dur neşeder. Madem ki kalpte iman vardır, yani bir küpün içerisine bal koysak, o küp çatlasa içeriden balsızlığı gibi bir kalpteki iman vardır. Muhabbet vardır, mevettet vardır, hak korkusu vardır, Allah aşkı vardır, Resulullah'a aşkı muhabbet vardır. Onun elinden, ayağından, dilinden şeriata muhalif hareket zuhur etmez. Kestiriyoruz. Biz söylüyoruz. Allah şahittir. Yarın seni yevm-i seninle beni karşı karşıya Allah getirecektir. Bana tebliğ ettiğimi soracak, sen de tebliğ olup diyecek. Sen de cevap vereceksin. Yalnız biz nakısız. Size hakkıyla hakkın azabını, hakkın celalini, hakkın cemalini, hakkın lütuflerini size anlatamıyoruz. Anlattıklarımız deryadan bir zerre dahi değildir. Deryadan bir kadraj şemesinden bir zerre değildir anlattıklarımız. Eğer hakkıyla anlatabilseydik eriyecektiniz, eriyecektiniz. Hani bir veliullah geçiyordu, vaiz efendi benim anlattıklarımı anlatıyordu cemaatı. Allah dört şeyi sormadan bir kimseyi bir taraftan bir tarafa Bırakmaz diyordu. O Veliyullah durdu, vaize hitap etti. Ey vaiz efendi, Allah'ın soracağı bu sorular muhakkakta böyledir. Böyle olmasa da Allah kula şu soruyu sorsa. Ey kulum, ben senin meydindim, sen kimlendin derse. Kuluna cevap verecek deyince vaiz düştü ve Allah'a rolünü istiyor. O kadar titretti. Bir daha söylüyoruz. Hem Cenab-ı parayı nereden kazandın, nereye sarf ettin, gençliğini nerede yıprattın, ömrünü nerede kocalttın, işittiğin, ilimle ne amettin bunu soracak. Kime? Herkese soracak. Enbiyaya tebhide gittiğini, tebliğ olan ümmete de tebrik olun bunu soracaktır. O öyle diyor ki, bu soruları Allah sormasa, şu soruyu sorsa. Dese ki, ey kulum ben seninle beraberdim, sen kimlendin? وَنَحْنَ اَقْرَبِ اِلَيْهِ مِنْ حَلِ الْوَرِيْتِ اَسْلَائِذُ daha. Ve nahne akrabeyri himin habil verit. Ey kullarım, size sizden ben yakınım diyor Allah. Sen kimlersin? Allah senle beraberse kimlersin? Evet. Düşünün evet. bunu. Yine erirdi hak diyen kişi. Bir beri geçiyor yine bir demir demir dövüyormuş. Örs üzerinde. Eziğinde ezan okuyormuş. Ezan esnasında demirci örsünden çekicine koymuş ve minareye. Ve şöyle hitap etmiş, o veliyi oradan geçerken yahut o alim. Bütün müminler velidir. Veli demek, dost demek, Allah'ın dostu demek. Veliler iki kısımdır. İlayete hassa, İlayete amma vardır. Her mümin, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah dedi mi, lisan -ı ikrar ve kalbiyle mi bu adam velidir. Veliler defterine kaydoldu. Bir de vilayet-i hassa var. allah Teala vilayet-i hassa sahibi olan büyük ve ilerik bunlara keramati kevniye, kerameti ilmiye, kerameti vücuduye ihsan eder. Şimdi buradaki zat, vilayet-i hassadanmış o demiyoruz herhalde. O o halim geçerken oradan Meyzzin'e şöyle hitap etmiş. Ey Meyzzin Efendi, kelamın hakkı ve niyetin batıldımış. Bunun manası şu, yani Meyzzin Efendi'ye ahlik vermesine ezan okumayacak. O manaya söylüyor yani. Maaşla ezan okuyor yani, onu demek istiyormuş Hazreti. Öyle deyince alim anlayamamış. Bunun inceliğini bazen öyle oluyor. İnsan ne kadar alim olsa da kavrayamıyor. Allah bildirmeyince kul bilemez. Alim de olsa bilemez. Anlayamaz. Göz sahibi olsa baksa göremez. Kulak sahibi olsa işte dinleyemez. Harç sahibi olsa anlayamaz. Akıllı olsa düşünemez. Hep hakkın elindedir. Allah-u Hazretleri'nin yedi kudretindedir yani. Kudret elinde. Demiş, sözün hakıma niyetin batıl demiş yani manası şu sana meyizlikten maaş vermeseler sen bu ezan okumazsın sözün mı niyetin bazı ama maaşın yapıyorsun bu demek istiyor ama kavrayamadı o alim nasıl söz o dedi ezan okuyan bir müslümana da ediyorsun dedi efendim her sözün bir şahidi vardır her sözün bir şahidi vardır Şahit söz şahitsiz dava kabul olmaz. tanıksız dava kabul olmaz. olunmaz İspat çıktı örsün üzerine Allahu Ekber Örs eridi. Dedi bu da olmadı kendisi. Neden? E hakkıyla biz Allah'a ekber de bizim de erimemiz lazım gelirdi dedi. Öyle deyince âlim şaşırdı ve şu ayet okuldu Demircibaşı. <gülüyor> <gülüyor> Esraizu billahle enzennâ hâzal-kur'an alâ cebelil l-ra'yitehu hâşi'an mütesaddi'an min haşiyetillâh. Ve tilkel emsalin adıri ve hâlin nasilâ'l-âhü mütefekirinler okudu biliyor musun? Şurayı haşırla, ezberle! Kafanın boşuna boşuna yorma kafanı dünya metayesini. Hep dünyaya çalışma öleceksin. Allah'ı ve ölümü hatırından çıkarma. İster geç ister ister padişah ister paşa ister kral ister acı ister hoca. Kim ölümünü başından çıkarırsa o adam delanesi konulur. İki şeyi unutma Allah'ı ve ölümü. İki şeyi unut. Gördüğün fenalığı unut. Yaptığın hayrı unut. Hatırlama onları. Birisinden zulüm gördün mü unut onu sen. Affet onu ki Allah seni affede Seni mahrum ettiler misin mahrum etme. Bir de yapmış oldun hayrı unut. Kıldığın namazı hesaba koyma, kaleme vurma. Bu kadar namaz kıldın, bu kadar uruç tuttun bilmem ne. Allah kabul etti, etti, etmedi, etmedi. Allah diyor ki selal Hazretleri Eğer biz Kur'an'ı dağlara inzalesse etseydik okuduğum ayeti eğer biz bildirseydik. Kur'an'ı Kur'an'ı dağlara indirseydik eğer alace ala ait, sen raîh. görürdün ki haşiyan Allah korkusuyla dağlar paramparça olurdu. Ve de Hz. Musa aleyhisselama tecelliyatta dağlar eriyi verdi. Vakta ki Musa ve kellemehu rabbi Kur'an da Cenab-ı Hakk'ın zatında kelam-ı kadim mahluk değil ki. Eri dedi. Onun için ikseriyen camiler çok çabuk eskir. Rus Kralı demiş ki, Şeyh Şamil Hazretleri esir düştüğü vakitte Rusya'ya 23 sene harp Ruslarla, Daistan kahramanı Şeyh Şamil. Fakat Müslümanlar Hristiyanlardan yani Ruslardan dayak yemedi. Müslümanların ihanetinden malum oldu. Müslümanlar ihanettiler. Çünkü daima, bunu söylemedim geçemeyeceğim. Bizim kalalarımız hep içeriden fet dışarıdan değil. Bize düşman teşir edemez. Madem ki bizim gönlümüzde la ilahe illallah vardır, düşman içeri giremez. Ancak münafıklar yapar bu işi oradan. Etkiyorsu bu kadar. Fakat kahramanlığı, dürüstlüğü yaptığı muamelesinden dolayı şarkenizden büyük iltifat göstermiş. Bir gün size demiş ki, ekseriye yıllar onlar demiş camilere düşüyor, şefendim şey demiş kiliseleri düşmüyor demiş. Bunun şey nedir diye sormuş. Sabah demiş korkmasan şimdi gösterelim demiş. Başlamış Kur'an-ı Kerim okumaya başlamış. bulunan şeylerin kelse sallanmaya yapsaray. Demiş Kur'an'ın şiddeti vardır demiş. Onun tecelli etmiş olur. Diyeyim. korkmuş. Hizmetten çökmüş. Ehli okursa Kur'an'ı hakkına da iletirse o işi işinden ilk başka türlü olur. Sen okusun, ben okurum. Herkes okuduğu birdir ama fazla birdir, manada bir değildir o. Kıymette bir değil, manada bir Acaba anlatabildik mi? Sen bir orduya dur sen ordu durmaz. Fakat ordu kumandan dururlar ise ordu durur. Bir tabur. Neden? Rütbeli olmak lazım insan. Allah'a sözün geçirdikçe rütbeli olmalı. Hakikaten de rütbeli olmalı yani. Geçiyoruz. Müminin zahiri şeriatla. Okumuş olduğuma ait kirene de Allah. Yü'minune bil gaybi bu بُيُنَا صَلَحَ diyor. Şimdi bunu söyleyeceğiz. Evvela iman. İmansız yapılan ibadetlerin kıymeti olmaz. İş imana bağlıdır. Ama imansız bir adam hayırda bulunursa, daima hayırda bulunursa Allah ona imanı ihsan edebilir. Ona imanı ihsan etmezse oğluna, tohumundan İslam getirir. Acaba anlatabildim mi? Kötü bir Müslüman da Kötülüklerle Allah'ın nehilerine el uzatmakla en nihayetinde imanını kaybedebilir. İman dahi olsa imanını kaybedebilir. İmanın hıfzı ve ibadet ve taatlanır. Bunun da başında ilk ibadet namaz gelir. Namaza hiçbir mahsur yoktur. Hastayım, ihtiyarım işte, bir işte idare tutamıyorum, yerimi tutamıyorum şöyle. Hiçbir mahsur yoktur. Yarın günü kıyamette de Allah Azze ve Celle Hazretleri her mümini evvela hesaba namazdan çekecektir. Onun için müminlere layık olan evvel emirde, zahirinde ibadet ve taatla, batının da muhabbetle ve iman ile. Kalbe muhabbet ve iman girdi mi, iktikat girdi mi, hak korkusu, Allah korkusu, bütün azasına onun mutlaka Cenab-ı Hak'a teslimi edilmesi lazım gelir. Tam iman oturduysa, imanın nuru. Bizim mesleğimize göre iman çoğalmaz almaz, imanın nuru çoğalır ve azalır. Bizim itikad mesleğimize göre. <Gülüyor> Binaen-i azalık, mümine layık olan evvela iş alemini, kalbini temizlemektir. Batınını tatil etmektir. Ve iman nurunu oraya koymaktır. İman nuru girince elinden hayırdan başka bir şey gelmez. Hatta imani yakına gelenler, Allah'ın öyle bir mahrumu sevgisi olurlar ki, Okul kötülüğe gitmek istese Allah ona mani olur. Müsaade etmez. Buna tedbir rabbani derler. Hangi kulunu Allah severse ona kötülük yaptırmaz Allah. Mani olur kötülüğe. O niyet edebilir kötülük yapmak için. Giderken o kötülük yapmaya önüne mani olur, mani çıkar. Hatta mani çıkmaz, mevani çıkar. Maniler çıkar yani. Allah haddini esir. Sevdirmezse bırakmıştır. İfadesi. İşte diri yaptılar, serbestler. Ama hesabı var. Ha şimdi ne elahı kodun evvel emirde salatın daib olmuştu. Allah vahü'minûne bil gaybi. Gaybe iman ederler. Gayb nedir? Cehennemi görmedir. Ama misal burada var. Hükümetin kanunlarını dinlemeyenleri ne yapıyorlar? Götürüp hapsetiyorlar. Ahiret alemiinde Allah hükümetinin hapishanesi cehennemdir. Allah hükümetinin hapishanesi ahirette cehennemdir. Allah hükümetinin serbestiyeti, rahatlığı, saadeti cennettir. Ahmet, ahmet. Burada da öyle. Hükümetin kanunlarını dinlemeyenlere götürürler, şey hafta Dinleyenleri, itaat onlar serbest, rahatla ticaretlerine meşgul olurlar, çalışırlar, ederler. Kendi alıntıları ile kazanırlar. Gülerek, eğlenerek kazandıklarını helalde yerler. Ve helaldan bahsediyorum. Öyle içkiyle, fıçkıyla ve şunan adam, Muhammed'im nasıl diyebilir? Allah'ın nezargahı ilahi olan kalbinin yanında meyhaneye çeviren, İskiyle dolduran, Allah'ın sevmediği sıfatlara giren, aklını zahir edip konuştuğu sözleri hakkı kıran, peygambere peygambere eden, anasına babasına asi olan, evladı ayağını kıran, ahbabı yaranı yükseltiren kimse nasıl Muhammediyim diyebilir, Resulullah'a ben Resulullah'ın ümmeti diyebilirim. Ağır konuşuyorum biraz ama dikkat et, insaf et ve, ve bana hak ver yani. Bak mirat-ı hak olan kalp, imanın kararı, karar kıldığı ya iman. Merkezi. Bunun yanı midedir. Burayı içkiyle nasıl doldurabilir soruyor. İçki dıştığı vakitte akıl zahir olur. Akıl zahir olduğu vakitte ne söylediğini bilmezsin. Akıl nerede? iman oradadır. Haya nerede? iman oradadır. Serhoş adam haya olur. Hayasız kaldırır atar. Aklı yok. Ne yaptığını bilmiyor. Allah'a kırar. Hatta bir serhoşe de ki içmeden evvel gel buraya. Sana şu kadar para vereceğim gel kafir oldu. Ne yapıyorsun der belki seni dövmeye, vurmaya kalkar. Hiç ki vakte bedava kafir. Haberi bile olmaz. Ağzından bir söz çıkar. Allah'a dilileri peygamber dar Şimdi bura sen nasıl kendini söyleyiyorsun soruyorum sana. Ey ibadallah. Soruyorum. Dalılmayın, gücenmeyin. Belki böyle kötü çirkin işlere müteallan iş biz arkadaşlarımız vardı. Allah Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur. Hemen Allah'a dön ama. Allah'a rücuyla. Allah'a rümetince olmaz. Koy bilirsin lazım. Efendim işte yapamıyorum. Ben sana öğreteyim bu sürülerimi. Nasıl terk edeceksin? Evvela Allah'tan için terk ettirilmeyi. Allah er senin kalbine onu istikrar ettir. Evvela Allah. A. Sonra içki arkadaşların terk edeceksin. O arkadaşın içkiyi terk edersin. Kumarı terk edeceksen kumar arkadaşların terk edeceksin. Salihler işine gel. Allah'tan korkanların içine bulun. Ya yüllezine ahmetlikullaha ve kûnumuna sadikin. Ey müminler Allah'tan korkunuz, sadıklarla, dürüstlerle olunuz diyor Allah-u Allah Subhaneh ve Deala. Niçin var senin bu üntiklerin içerisinde? Bu tarafa geç. Çünkü sen ne kadar mücadele yapsan dahi arkadaşını kıramazsın. Belki seni seninkini kütle götürebilir. Evvel anlatırabileceksin. Zahirin, zahirin ibadet. Evvela namaz, salat. Şimdi salatın birkaç hadisini söyleyeceğim. Bakırdan odun kesiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Es salat imad-ı ve ben وَمَنْ اَقَانَهَا فَقَدْ قَامَتْ دِينَ وَمَنْ تَرَيْكَا فَقَدْ قَدَمَتْ دِينَ Sadakya Resulullah. Namaz bu dinin direğidir. Kim namazını kıldı, dinini yaptı. Din binasını yaptı. Bir daha söylüyorum. Namaz kılmak demek yalnız başını secdeye koymak manasına değildir. Namaz ef'ali maluma erkanı mahsusadır. Namaz kıldığın vakitte hakkın ve niyatından kaçınacaksın. O vakit namaz seni Allah'a götürür. Namaz gibi yüz bin falan düşün, falan Halkını, efendim halkının elini uzat, tippet rızına bak, olmaz. O vakit Allah'tan uzaklaşırsın. O bir, bir, bir binektir ki, iyi kullanılırsa seni Allah'a götürür. O bir binektir ki seni haktan da götürür, uzağa götürebilir sonra, Hayır, Namaz. Ama dinle ama, namazı namaz diye kıl. Çünkü innes salat efendi fahşayı verin mülket. Sizin mülketten, fuhuşiyattan neden namaz veriyor Cenab-ı Allah, Kur'an-ı Selim'in. Şimdi, es-salatu imadut değil. Namaz dinin direğidir. Din binasının direğidir. Temelidir yani. Ve Akamaha her şey yıkıldı. Fakat ekam-ı Din ikame etti. Dinli yattı yani. Ve men terek Kimdi terk etti? Fakat hadem-ı Din dinini yıktı. Dinle. Darılmak, yücenmek yok. Sizi kardeşlerim, evlatlarım Allah için Allah namına, Resulullah için Resulullah namına, İslam namına siz ibadet ve taata çağırıyorum. Hakk'a çağırıyorum. Allah'a çağırıyorum. Allah! Cennete çağırıyorum. Cemalullah'a çağırıyorum. Rıza-i İrdivan'a çağırıyorum. İki, bak dinle. Eğer Resulullah'a muhabbetin varsa es-salâh <gülüyor> kuret-i namaz benim gözümün nurudur diyor Resulullah sallallahu aleyhi gireysen. Peygamber'e aşık olan, Resulullah'a seven onun ehli beytine bağlanan onun eshabına hürmeti olan onun evliyasına, üremasına hürmeti olan din İslam'a hürmeti olan, Allah din hürmeti olan namazları, peygamberin gözünün nurunu terk etmez. Efendim bazen kılamasından kaza edersin. Mutlaka namaza ey gençler, ey ufaklar, efendiler, erkeklere onu yaşından farz, kızlara da 9 yaşından farzdır. Ve evin elinin altında bulunan evladı ayağını döverek, söverek değil, irtifaten tatlı sözlerle Allah'ın dağıt edeceksin ve namazı alışıracaksın. Yapmazsan mesulsün. Yarın evim kıyamette en sevgili evladın senin yakana sarılacak. Ya Rabbi babam beni alemi ulvi bir alemden alıp Süfi getirmeye sebebi oldu. Fakat süfi beni terk eyledi. Bana ne namazı ne Allah'a bildirdi. Ne namazı talim etti. Ne peygamberi sevdirdi. şimdi bana azabı ver. Ben hak ettim biliyorum. Kulluğumu düşünmedim. Abdiyetimi tefekkür edemedim. Fakat bu azamın ikincisi de boğa ver. Çünkü bana Allah yolunu göstermedi. Böyle olmasını istemiyorsanız babalar, ebedatlarınızı Allah, Allah yolunu, Allah yolunu gösteriniz. Bu yolda telah var. Allah yolunda felah var. Allah yolunda seadet var. Allah yolunda selamet var. Allah yolunda mücat var. Allah. Ondan hayır yollar sarktır, korkunçtur, helaka götürür, ebedi helaka götürür. Allah muhafaza buyursun. Ya Rabbi bizim Muhammedi getirdiği gibi Resulullah'ın ümmeti olarak ve iman tacını başımızdan almayarak, sırtımızdan şeriat libasını yırtmayarak bizi din İslam'da yaşat, mümin olarak öldür, salivere ihakele ya Rabbi. Allah'ın yüzyadı Allah aleyhisselam ile yedirmeyi inşallah, ila asfalt, gibi. Aynı aile üzerine duracağım biraz da ama vakit geç olduğu için size kafi bu kadar. Ve arkadaşlarınızı tekrar ediyorum. Arkadaşını seviyorsan eğer kolundan tut camiye gidin. Buraya gelmek mevzulu as değil. Yalnız bu cami mevzulu as Arkadaşlarınızı mescidine alıştırınız. Seviyorsan eğer, sevmiyorsan koşar getir beraber. Yarın mahşer günde yakakaya sarılırsa birbirine davacı olursunuz. Allah'ı sevenler, arkadaşlarını sevenler, onları camilere getiriniz. Allah yoluna davet ediniz. Hatlı sözler. Hadi bu sefer biz gidelim canım. Hadi bizim camiye gidelim. Cuma'yı beraber kılalım. Cuma'dan sonra sana hem de yemek ısmarlarına beraber yemek yeriz. Bak ne dede duyacaksın, ne sefaya gireceksin. Gitir ve arkadaşınızı caniye davet ediniz, hayra davet ediniz. Bunda müjdesini severim kulağınıza. Böyle bir zat getirirseniz eğer onun almış olduğu ibadet ne kadarsa sevabı Allah size aynı dereceyi size verecektir. Yani aynı, aynı Ama kötüye götürürseniz onun aldığı belanın ne kadar günahı varsa aynı sana Allah yükleyecektir üzerinden. başında olanlara hitap ettir. İnsaf olanlara söyledir. İman olanlara hitap eyledin. Kardeşlerim gün gruba erişti. Bir gün gelir Allah diyemezsin, müsaade etmezler. Kelen kitlenir, dilin tutulur. Bir gün secetmeyi etmeyi kalsın belin bükülmez secde edemezsin. O günler gelmeden evvel Allah'a secde